Elhamdülillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil Alamin. ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Hoş geldiniz kıymetli dostlar bugün Efendimiz aleyhissalatu vesselamın o bereketli hayatına yaptığımız yolculuğun herkes için Siyer isimli programımızın 22. bölümüyle huzurlarınızdayız. Hepinize canı gönülden aşk ile muhabbet ile merhaba. Hocamız da bizlerle beraber hoş geldiniz hocam. bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah iyilik sağlık versin. Allah razı olsun. Bugün hakikaten çok önemli önemli ve bugün belki şu yaşadığımız çağda anlamaya en çok ihtiyaç duyduğumuz meselelerden hadiselerden birini konuşacağız. Hudeybiye'yi konuşacağız ki program başladığından beri müdaddik izleyenlerimizin mutlaka dikkatini çekmiştir. Hocamız Mütemadiyan bugünden bahsetmişti Hudeybiye'den. Aslında görünen şeylerin bazen hiç de göründüğü gibi olmadığını, bazen Cenab-ı Allah'ın böyle ikramlarına, lütuflarına musibet kıyafeti giydirip gönderdiğini ama altından bambaşka ikramların, lütufların çıktığına Defaatle efendimiz Aleyhisselatü vesselam da o bereketli ömründe şahit oldu. Ashab-ı Kiram da öyle oldu. Belki bunlar en mütebariz, en böyle göze görünen hadiselerden biri Hudeybiye'ydi onunla başlayacağız inşallah. inşallah. Direkt girelim bu konuya hocam. Valla önce bir Fetih suresinin girelim. Ha ödev vardı <gülüyor> doğru dostlar ne oldu ödevler hiç? Evet Fetih Suresi'nden buyurun. Gümbür gümbür okumuş kardeşlerimiz evet. elhamdülillah yani Baya da seviniyorum buradan bir şey söyleyip karşıdan yankı bulunca hı hı. şimdi biz tabi Herkes imanının nispetinde imtihana hmm. maruz kalıyor. Mesela bazı peygamberler hepsine binlerce kez selam olsun. Yıllar yılı uğraşıyorlar ve bir insana bir avuç insana yüz insana ancak mesajı ulaştırabiliyorlar. Bu çok ağır bir imtihan hmm. gerçekten mesela peygamberler içerisinde Hz. Nuh'un o imtihanı inanılmaz bir imtihandır. Ama bazen de bazı peygamberler var ki gerçekten bu noktada çok ciddi insanlara mesajlarını ulaştırabiliyorlar. E bu Risalet davası da zor bir davadır. İnsanla ilgileniyorsunuz, insana söz söylüyorsunuz. Söyleyip de karşılık bulamadığınız zaman ister istemez o sizde çok ciddi bir biçimde bir yaraya dönüşüyor. dönüşüyor. Cenab-ı Hak da bizi biliyor bunlar kaç gramlık adamlar onun için bize böyle karşılığı gelen mükafatlar veriyor evet. hamdolsun söylüyoruz karşılığı geliyor şimdi dün söyledik Fetih Suresi ile alakalı ben çok bakamıyorum mesajlara ama bir miktarına baktım maşallah çok güzel okuyanlar anlayanlar anlayıp özel olarak mesajlarını gönderenler Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimizden razı olsun Amin. çok önemli bir şey bu çünkü o süreden bizim alacağımız çok önemli mesajlar var. Ama özellikle bir şeyin altını çizmiştik hatırlarsanız fetih yok ama süresi var okurken diyelim ki Allah'ım bize yeni yeni fetihler Aynen. nasip eyle. Bugün de Hudeybiye'nin üzerinden fetih ahlakını da göreceğiz. Aslında fetih hı hı. ne? Toprak fethetmek mi? Bir yere bir askeri operasyon düzenlemek mi? Oradan farklı bir biçimde ganimet elde etmek mi? Başka bir şey mi? Bunları da göreceğiz İnşallah. Hudeybiye'de. Ama bir şey daha söylemiştik. Sürenin son ayeti 29. Hı. ayet. Muhammedun Resulullah diye başlayan ayet hem peygamberimizi hem ashab-ı kiram efendilerimizi Kur'an içerisinde en güzel bir biçimde anlatan ayet. Hı hı. Şimdi oraya girersek çok şey söyleriz konu bugün baya uzun tek bir şey söyleyeceğim. Bilmem kardeşlerim okurken o ayeti böyle kendilerini bu ayetin muhatabı sayarak ya burada bir şey anlatıyor ben bu ayetin neresindeyim diye sorgulamışlar mıdır ki öyle okumamız gerekir zaten Aziz Kur'an'ı. Orada diyor ki ayette işte Tevrat'taki vasıflarını sayıyor yani sahabenin Tevrat'ta vasıfları varmış. Bu da ehli ilme duyurulur yani Tevrat'ı bir de bu gözle okumak lazım. Allah Resulüne ait bilgiler var da sahabeye ait bilgileri Toparlayabilmek için de mevcut tahrif olmuş Tevrat'tan bahsediyoruz. Tahrif olmasına rağmen tahrif olmasın. öyle? Aynen, yani? var öyle. Aynen var öyle. Aynen var hele hem de neler neler var. Aynı şekilde İncil'de de. Şimdi oraya söze başlarken Rabbimiz acayip bir şeyle başlıyor Bekir kardeşim. O sahabi var ya Allah onlardan razı olan, onlar da Allah'tan razı olan o kutlu cemaat. Hı hı. Kafirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı merhametli. Tamam ben okudum bunu. Okudum da bu ayet eğer beni bir sorgulamaya sebebiyet vermiyorsa ya Allah'ın razı olduğu o kutlu cemaatin en önemli özelliği buymuş. Peki bu bende var mı? Ben gerçekten kafire karşı şiddetli mümine karşı şefkatli merhametli miyim? Yoksa böyle olmamam olmam gerekirken bunun tam tersi miyim? Hı hı. Bir mümin kardeşim bir hata yaptığı zaman çıldırıyor muyum böyle? Farklı bir hale giriyorum. Ehli küfürden bu noktada bir şey duyduğum zaman da 40 tane teville bir şeyler mi yumuşatmaya söylüyorum mı çalışıyorum. yumuşatmaya mı çalışıyorum eğer böyleyse o zaman kapatalım Kur'an'ları diyelim ki sadakallahul azim ve bu işi bitirelim ama biz o ayetin hayatımıza intikal etmesini istiyorsak mecburuz o ayetin bizi adam etme noktasında söylediği o mesajlarının üzerinden yoğrulmaya sahabe yoğrulduğu için adam oldu biz yoğrulamadığımız evet. için adam olmuyoruz mecburuz o ayetlerle yoğrulmaya. İnşallah kardeşlerim bu nazarını okumuştur. Bundan sonra da ayetleri böyle okuma, böyle kendimizi muhatap sayma adına bir gayrete girişelim ki Kur'an'ın verdiği o ruhu kendimize ruh olarak edinelim ve silkelenelim, eksiklerimizi tamamlayalım, noksanlarımızı giderelim, arınalım ve o noktada Rabbimizin istediği karşılığı ortaya koymuş olalım. Geçen programda biz de bahsetmiştik hani şimdi Ramazan münasebeti ile konuşuyorlar ya 200 okudum 300 okudum 4 hatim yaptım falan dedim keşke bir de şöyle bir gündemimiz olsa bugün şu okuduğum cüzden şu şu şu ayetleri hayatıma uygulama noktasında kararlar aldım. Aynen. Bugün aynen. şu ayeti evimin duvarına astım ve o ayete gerçekten muhatap olana kadar onu duvardan indirmemeye Bir karar verdim. Yaptım. Kesinlikle evet, yani yoksa evet. evet okumak güzel 10 hatim, 15 hatim mübarek olsun çok güzel ama anlamadıktan Öyle ve hayatımıza yani. uygulamadıktan Beraberce sonra. Beraberce olmalı bu. İkisi beraber olmalı. Yani okumak, anlamak, kavramak evet ve yaşamak. Aynen. Öyle. Bunlar birbirini tamamlayacak şeyler. Şimdi Hudeybiye'nin çok önemli olduğunu vurguladınız. Bu defalarca da söylediniz Söyledim, bunu. Nefesim yettikçe de söyleyeceğim. İnşallah, inşallah. Ben Hudeybiye ile alakalı özel çalışmalarım da var yani burada bilmiyorum söylemeye gerek var ha, mı bunları. Dua etsinler kardeşlerimiz. Hı hı. Çünkü Hudeybiye öyle bir iki dersle olabilecek bir şey değil. Hı. Hudeybiye'de bambaşka bir şey var. Bir dönüm noktası orası. Gerçekten oradan sonra İslam tarihi bambaşka bir şeye dönüşüyor. Peki Allah Resulü bunu nasıl yürüttü? Nasıl yönetti? Nasıl herkesin ya olumsuz gördüğü bir yerden inanılmaz derecede bir hayır çıktı işin hı hı. içerisinden? Şimdi göreceğiz detaylarını 1400 sahabi var orada bir miktar münafık da var onları da efendimiz yine aynı mülahazayla getirmiş onlar zaten Rıdvan Beyat'ına da katılmıyor Dalaveri'ne. Gözümün önünde olsun. Tabi onlar Rıdvan Beyat'ına katılmamaları da önemli bir şey çünkü beyata katılanlar farklı bir rütbeyle ile rütbeleniyor hı hı. ve Allah onlardan razı oluyor ve o el uzatanların ellerinin üzerinde Allah'ın eli olduğunu Kur'an söylüyor hı hı. o ayrı bir şey zaten oradaki o 1400 kişi içerisinde o gün Ali Serat ve Selam Efendimiz gibi meseleye bakan yok. Bir Efendimiz bakıyor öyle. O da Allah'ın kendisine bildirmesiyle, kendisine bazı şeyleri açmasıyla. Şimdi oradaki o ufukun adı nebevi Ufuktur. Hı hı. Ve bugün ümmeti Muhammed'in çektiği en büyük sıkıntı ufuk problemidir ufuklarımız peygamber ufkuna dayanmadığı için ve oradan ilham alamadığımız için, oradan beslenemediğimiz için orada olan bazı şeyleri hayatımıza taşıyamadığımız için dar düşünüyoruz, dar bakıyoruz ve dar görüşlerle değerlendiriyoruz. Hem kendi iç meselelerimizi hem dünyayla olan meselelerimizi hı hı. onun için burada Hudeybiye çok önemli yani biz dönüp dönüp bu Hudeybiye'de Allah Rasulü'nün yaptığı şeyleri okumamız lazım. Onun için özellikle altını çizdik zaten Hudibiye meselesi. Sonra Allah Rasulü bir rüya görüyor aleyhissalatü vesselam ve bu rüyanın üzerine hani önce bir rüyadan bahsedin isterseniz ondan sonra ikinciyi sorayım hocam. Şimdi rüyadan bahsetmeden ha. bir şey daha bahsedelim. Ha. Bu rüya meselesi Bekir kardeşim inanılmaz derecede. Çok revaçta bir konudur bizim hocam. Başımızın... Rüya anlatıyorum deyin hemen bir milyon tık alırsınız <gülüyor> Bizim yani. başımızın ağrısı ama şöyle bir derdimiz var bu konuda. Rüyalarımız da fıkıksız bizim. Her şeyin bir fıkı olduğu gibi rüyanın da fıkı var aslında. Ne demek fıkısız rüya? Fıkıh mesela rüyanın da kendine özgü bir fıkı var. Her rüya anlatılmalı mı? Her ha. rüya herkesi bağlar mı? Her rüya işte farklı bir biçimde ehliyetsiz insanların elinde ve dilinde farklı bir malzemeye dönüşmeli mi? Bu çok önemli bir mesele. Hmm. Yani ona girersek bir sürü iş ama o konuda benim bir dersim var. Rüya Fıkı diye. SİA TV'de. SİA TV'de kardeşler onu dinlesinler. Dostlar. Eğer rüya sadıka ve salihâ rüya ise üç tane mesaj taşır. İltifat-ı rabbanidir. ikaz ı rahmanidir. Mübeşşirat -ı ilahidir. Ne demek intifat rahmanidir? Allah takdir ediyor, güzel hmm. bir şey yapılmıştır. Cenab-ı Hak ödül veriyor. İkaz rahmanidir. İkaz. Allah uyarıyor. Hmm. Yani şefkat dokatı. Bazen kendine geleği Müslümandir. Uyuyan dayak yere koyanı yani bir şekilde uyandırır seni. Mübeşşirat ilahidir. Müjde veriyor. Bir şeyler olacak. Hmm. Müjde oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, ahir zamanda ki biz şu anda onu yaşıyoruz aslında salih ve sadık rüya, sadıka rüya mümin kul için büyük bir tesellidir. Keşke elaya düşürmesek bu meseleyi. Yani kim bu meseleyi elaya düşürüyorsa var ya çok önemli bir şeyi ucuza satıyor ve insanların harcayacağı bir alana dönüştürüyor. Ben rüyamda gördüm şu olacak diye işte insanları bir şeye çağırıp bir şeylere yönlendirmek bu işin ehemmiyetini ele ayağa düşürme meselesidir. Hmm. Onun için burada dikkatli olmak gerekiyor. O fıkıh meselesine azami derecede uyarak hareket etmek hmm. gerekiyor. Gelelim aleyhissalatü vesselam Efendimizin rüyalarına. Peygamberlerin rüyaları vahidir. Yani onlar başka bir şey görmezler zaten. Evet. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz gördüğü rüya ile harekete geçiyor. Çünkü o gördüğü rüya vahi olma hasebiyle hem kendini hem ümmetini bağlıyor. Hmm. Mesela biz birçok peygamberin rüyasını okuyoruz. Kur'an'da Yusuf aleyhisselamınkini okuyoruz, İbrahim aleyhisselamkini okuyoruz. İbrahim aleyhisselam gördü mesela oğlunu kurban etmeye kalktı onun üzerinden onu yapmaya çalıştı çünkü biliyordu onun ona bağlayıcılığını. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de rüya meselesini konuştuğumuzda bu bilgiyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ne gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gördü ki umrede Arafat'ta, Kabe'de, Kabe'nin anahtarları kendisine veriliyor. Allah Resulü de bunu nasıl anladı? Dedi ki demek ki Umre'ye gideceğiz. Hadi dedi hazırladı 1400 kişi biraz ihtilaflı sayılar var yolda katılanlar şunlar bunlar. 1400 kişi ile yola çıktı. Nereye gelecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Medine'den eğer Umre maksadıyla çıkılacaksa oradaki Mikat Mescidi'nin adı ne? Zülhuleyfe oraya gelecek ama bütün bakışlar Efendimizin üzerinde çünkü Müslümanlar sahabe ilk kez Resulullah'la umre yapacaklar ve İslam döneminin ilk umresi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Evet cahiliyede bazı şeyler akıllarında kalmış hmm, ama hmm. ne yapacaklar? İhram giyiyorlar, farklı bir şeyler oluyor. Dolayısıyla hep böyle meraklı bir bakışla, yepyeni bir ibadet yepyeni gibi. Yepyeni bir ibadet ve evet. her an yeni bir nefes, yeni bir solukla Allah Resulünden bazı şeylere şahit oluyorlar. Efendimiz geliyor orada vakit öğle namazı, öğle namazını kıldıktan sonra iki rekat ihram namazı kılıyor bir şaria çıkıyor lebeyk Allahümme lebeyk lebeyke la şerike leke lebeyk telbiye en üst düzeyde o anda harekete geçecekleri sırada Saad bin Ubade Hz Ömer ya Resulallah diyorlar biz ta Mekke'ye gidiyoruz bu adamların sağa solu belli olmaz sen bize dedin ki yanınıza başka şeyler almayın sadece kendinizi yaban hayvanlardan koruyacak kadar işte bir mızrak şu bu falan hmm. filan kılıç olsun ama biz Bunlarla ne karşılaşacağımız belli olmaz. Ne olur üzerlerimize bir şeyler alalım. Efendim salaselim diyor ki hayır. O aldıklarınız yeterli. Çünkü bizim derdimiz var. Biz sadece umreye gidiyoruz. Bütün arabada. Hicaz'a da bunu duyurmamız lazım bizim derdimiz savaş değil. Hı hı. Zaten Kureyş kendisi savaşlarla yıpranmış bizim karşımıza çıkacak mecalleri yok diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz insanlara da bunun için çıkacağımızı söylemek durumundayız ve yola çıkıyorlar. O yol güzergahı o kadar güzel ki Bekir kardeşim neler neler yaşıyorlar da bir tane zihnime şimdi bir şey baskı yapıyor sadece onu söyleyeceğim evet. biliyorsunuz İhramlıyken avlanma yasağı vardır. Evet. Çünkü ihramlıyken Allah'ın zimmetindesiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Kendi bedeninizde bile tasarrufunuz kalmaz. koparamazsınız, koparma Kıl ke tırnak kesemezsiniz. <gülüyor> kesemezsiniz. Doğulur, kaşınamazsınız mesela bir evet. şey olmasın diye böyle dışarı içinde öyle ot koparamazsınız. işte canlıya dokunamazsınız. Karşılarından bir zebra geçiyor sahabenin. <gülüyor> Açlar ya diyorlar ne yapacağız diyorlar. Zebra var mıymış ki ya? Var Abi, olmaz şimdi. mı? Zebra. Yabani eşyeklerden hem de oralarda çoktur. Yani ha. onlarla ilgili baya bir hikaye var zahbenin. Şimdi diyorlar ki ne yapsak diyorlar. Biz zaten ihram mıyız diyorlar. Duyuyorlar ki Ebu Kata de halen ihrama girmemiş. Ha. Çünkü o öncü birlik ellerini alıyor Allah'ım diyorlar. Ne olur Ebu Kata de görsün bunu. Görsün de bunu avlasın. Ama şöyle bir yasak da var ihramlı av da gösteremez. Öyle mi? Vay. İhramlı yakala da diyemez. Derse yiyemez. Dolayısıyla o noktada hiçbir şey yapamıyorlar. Nasıl sıkışmışlar arada. <gülüyor> Şimdi Ebu Katade görüyor zebrayı telaşla okunu kılıcını arıyor. Bunlara söylüyor orada duranlara. Okumu verin, kılıcımı verin. Sahabe hiç oralı değil. Bu kızgınlıkla ya diyor sizden de hiçbir yardım olmuyor falan. Kendisi alıyor okunu, okunu neyse gidip Ağlıyor getiriyor Zebra'yı siz bana yardım etmediniz şimdi gelip yiyecek misiniz diyor. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de bir butunu ayırıyor Ebu Katane. <gülüyor> Sonra öğreniyor ki meğer bu bir hüküm sahabenin yardım etmemesinin sebebi de bundan dolayı bunu duyunca o da kendisine geliyor dolayısıyla o yolda Buna benzer bir sürü olay yaşanıyor. Yeniyor mu hocamız Ebrev? Tabii ki. Ha tabii yiyorlar diyorlar. yani her şey kurallara uygun Allah olduğu Resulü için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yiyor. Yani sahabe ha. kendisi avlayamaz daha doğrusu ihramlı avlayamaz. Anladım, anladım. Başka biri avlamışsa onu yiyebilir. Yiyorlar Allah Resulü de yiyor zaten. Dolayısıyla dediğim gibi o yolda bu tarz böyle hikayeler baya bir hadiseler yaşanıyor. Sahabe Allah Resulü'nün arkasında geliyor. Ta Hudeybiye dediğimiz yere kadar. Hudeybiye neresi? Mekke'ye 23-24 kilometre uzaklıktaki bir Mikat hı hı, sınırıdır. Zaten hı hı. giden umrecilerimiz, hacılarımız eğer orada umre yapmak istiyorlarsa muhakkak gidip orada ihrama girmişlerdir. Siz gittiniz mi Hudeybiye? Evet, tamam, siz de mesela o güzelliği tattınız. Hı hı. Şimdi resimlerinde göreceğiz zaten. ve efendimiz Hudeybiye geldiğinde şöyle bir sözle geliyor sahabe Resulullah'ın karşısına. Ya Resulullah diyorlar kusva inat etmiş kapmıyor gitmiyor diyor. Allah Resulü geliyor. Kusva kimdi arkadaşlar hatırlıyorsunuz önceki evet. derslerden? Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın tam icretten evel Hazreti Bekir Radıyallahu Anh'dan 400 dirhem de 400 dirhem aldı deve. Ne adı? Evet. Başka isimleri de var. Hı. Ceda, Edba. Bu isimleri görürlerse kardeşlerimiz hı hı. karıştırmasınlar. O da Kusva'nın isimleridir yine. Aleyhissalatu vesselam efendimiz diyor ki benim Kusva'm inat etmez diyor geliyor Kusva'nın yanına şöyle bir söz söylüyor Ebrehe'nin filini hareket ettirmeyen Allah Kusva'yı hareket ettirmiyor hmm. bizim yolumuz bu kadar diyor. Kaldırıyor Kusva'yı yönünü çeviriyor Medine'ye doğru Kusva gidiyor. Mekke'ye Mekke çevirince gitmiyor hmm. sahabe buradan aslında bir mesaj almalıydı ama Kabe aşkı o anda mesajları aldırmıyor Yani Hudeybiye'de yaşanan bazı şeyleri biraz böyle anlamak lazım. Tabi herkes tam olarak anlayamayabilir bunu. Biz yıllar önce öğrenciyken bir defa karayoluyla hacca gitmiştik. O karayolu hacca çok heyecanlıdır yani kimse denemesin Hı. ama acayip bir Özellikle heyecan. Özellikle şu sırada <gülüyor> denememenizi tavsiye ediyorum <gülüyor> Heyecanlıdır şimdi orada bazı engeller çıkıyor işte sınırlarda falan hmm. inanılmaz bir hale giriyorsunuz aman gidemeyecek mi? Acaba? Ben o zaman anladım Hudeybiye'de sahabenin bu Hocam haline. sizde yaptığımız umrelerde bile rehber arkadaşlar diyorlar ki arkadaşlar otele yerleştiniz hep beraber öğle evet. namazına gideceğiz kimse ayrılmasın otelin bir bakıyorsun yarısı şeyde haremdi. Evet. Yani oraya gidip de Dayanamıyorlar dayanabilmek yani. mümkün değil zaten. Şimdi sahabedeki o ruh hali bir tarafta dursun zihnimizde aleyhissalatü ve Efendimiz diyor ki burada konaklıyoruz. Orada konaklandığı yerde bir müddet kalınıyor ama Mekke'de haberdar olmuş meseleden biz asla Muhammed'i sokmayacağız diyorlar. Onlar da bu noktada kararlılık gösteriyor hatta onlarda kadın, çoluk, çocuk gelip Hudeybiye'ye yakın bir yerde bir karargah kuruyorlar. Yani çok durum ciddi ve sıkıntılı bir süreç, şimdi bir görelim Görün haritalarda hocam. Hudeybiye neresi efendime söyleyeyim diğer resimleri bakın baya bir mesafe zaten o yeşil okları takip edip geldiğimiz zaman Hudeybiye'ye geliyoruz Mekke-i Mükerreme'ye çok yakın gördüğümüz gibi dolayısıyla bu yol güzergahında yaşananlar işte tam bir hicret yolu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı yolu yürüyerek geliyor, resimleri de görelim o resimlerden de mesela burası ilk resim Hudeybiye kuyularının olduğu yer. Eskiden hı hı. buralara kadar gidiyorduk biz ama şimdi kapalı ne yazık ki. Yine gidilmiyor şu an yani. Gidilmiyor şu anda yani son 4-5 senedir gidilmiyor. Kuyu bıraktılar mı bırakmadılar mı onu da bilmiyoruz. Bu diğer resim Hudeybiye mescidinin kalıntıları hı hı. yani eski mescit bu. Hemen yeni mescitte onun arkasında bakın minaresi gözüküyor. Anladığım kadarıyla gidilmeyen yerlerde kalıntılar var kalıntıların temizlendiği yerlere gidebiliyor Müslümanlar yani. E, bu Birazcık. Hudeybiye eski mescit yeni mescidin yanı başında bunu görebiliyorsunuz zaten. Hmm. Yani bu hemen orada olduğu için Hayret, görünebiliyor yani. yani. Diğer tarafı resme geçelim. Şimdi orada mesela bakın bunlar işaret taşları bunu zaten hmm. harem sınırlarını gösteren birçok yerde görebiliyoruz ten'imde de görüyoruz hı hı. ciranede de görüyoruz iki tane gördüğünüz gibi yandaki küçük olanı eski hı hı. eski sınır taşı öyle bu yeni yapılan sınır taşı. Bu sınırları kim belirlemiş hocam? Allah Resulü ha. sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in yani ha. yeryüzündeki birçok haritanın sınırlarını beşer çizmiştir bu coğrafyanın sınırlarını Cebrail'in kalemi çizmiştir. Hmm. Yani bu çok önemli bir şey bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Medine'nin sınırlarını çiziyor zaten. Hı hı. Dolayısıyla bu ne kadar önemli? Şu kadar önemli. Şimdi şu taşın, işaret taşın bu tarafında namaz kıldığınız zaman bire yüz bin, arka tarafında namaz kıldığınız zaman bire bir. Arada üç, üç adım var. Üç ve aleyhissalatü vesselam efendimizin konakladığı yer harem dışı. Hı hı. Allah Resulü ki o kadar işte sevgiyi biliyoruz sevabı biliyoruz hı hı. böyle bir şeyden mahrum olmamak için namazlar için buraya geliyor. Sınırın içine giriyor ve namazı kıldırıyor hı hı. ve kimse de bu noktada bu şeyden nasiplerinden olmasın diye tek saf dizdiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hı. Düşünebiliyor musunuz? 1400 kişi tek saf Halid'in gönlüne iman tohumunu eken namazlardan bir tanesidir o. Ama Halid iç dünyasıyla halen çatışıyor. O bir namaza şahit olduğu zaman şöyle bir şey söylüyor. Bunlar diyor Müslümanlar namazları kendi çocuklarından daha fazla severler bir sonraki namazda ben bunların işini bitireceğim diyor. önler öğleyi kılmışlar, ikindi de ben bunların işini bitireceğim Namazı diyor. onların zafiyeti olarak görüyor. görüyor. Ha. Ha. Ha. Hocam, hiç — Hocam o sultan içeceğim ben de rahatlayayım. — Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail getiriyor mu bunun haberini? Evet. Halid bekliyor ki ikindi namazı olsun bir şekilde vurayı Morya, ikindi namazını Efendimiz korku namazı olarak kıldırıyor. Halid'in o planda Tedbirliği da gidiyor ya yani. Tedbirli. O sınırların neye göre belirlendiğini ben hep merak etmiştim. Evet. Elhamdülillah Allah sordurdu bu soruyu. Bu çok da güzel oldu. Evet, Şu an biliyoruz ki Hazreti Cebrail. Aynı şekilde Arafat'ın başlangıcı bitişi, Müzdelife'nin başlangıcı bitişi, Mina'nın başlangıcı bitişi, Cebrail aleyhisselamın Allah Resulüne öğretmesi Kaldı ki bu belki kainatın en önemli sınırları evet. zira kıyamete dek insanlar burada ibadet için i̇badet gelecekler edecekler. Hacı gelecekler, Umre tamam. için gelecekler buna. yani her, her ibadette evet. kendi yerinde yapılmalı Hı -hı. mesela Müzdelife vakfesini Arafat'ın sınırları içerisinde yapsanız, Arafat'ın vakfesini Müzdelife'nin sınırları içerisinde yapsanız Cahiliye döneminde var mıydı böyle vardı sınıf? Yine buna uygun Kanım, muydu? Bu ta İbrahim Aleyhisselamda var Ta mı? o zamandan beri hiç Zaten İbrahim aleyhisselama Cebrail öğretiyor hmm. öğretiyor öğretiyor en son getiriyor Arafat'a Arafat Hel Araf'te İbrahim anladın mı tanıdın mı diye soruyor o da hmm. nam Araf'tu diyor. Anladım. Onun için Arafat ismi oradan geliyor. Anladım. O resimler de kardeşlerimizin zihinlerinde kalsın Allah. inşallah. Şimdi Bekir kardeşim çok önemli bir noktaya geleceğiz. Öncesinde ben size bir şey söylemek istiyorum ki iyice kardeşlerimiz de dikkat kesilsinler. Davet tebliğ dediğimiz şeyin en önemli üç şeyini öğrendik geçmiş derslerde. Evet. Bunlardan bir tanesi mesajın muhteşem, şey, mükemmel olmasıydı, muhatabın muhterem olmasıydı, metodun müceddit olmasıydı. Hı -hı. Allah Resulü bunları yaparken iki şeye inanılmaz derecede dikkat ediyordu. Bu noktada bizim zafiyetlerimiz var. Nedir? Birincisi muhatabını çok iyi tanıyordu. İkincisi muhatabına göre söz söylüyordu. Sözü zayı etmiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tesirliydi zaten. Bugün mesela biz bir yol tutturmuşuz herkese aynı şeyi söylüyoruz herkese kim geliyorsa önümüze bir şey davet adına tebliğ adına bir yol tutturmuşuz kendimize bunu yapıyoruz. Anne ve babayız mesela üç tane çocuğumuz var. Üçüne de aynı, aynı şeyi söylüyor. Ya Allah hepsini orijinal yaratmış. Bak bir çocuğa söylediğim bir şey birine tutmayabilir olmayabilir. Şimdi bazen kardeşlerimiz aile meselelerini de açıyorlar işte bizlere bir şeyler soruyorlar ya benim bunu konuşabilmem için iki tarafı da çok iyi tanımam gerekir bu başka bir şey yani herkese aynı ilaç verilmez. Hı hı. Siz orada siz muhatabı tanımadan bir şey söylediğinizde kaş yapayım derken göz çıkarırsınız. Bazen bir insan gözünüzdeki bir hareketlenmeden alır alacağınızı bazen bir insana yarım saat konuşursunuz yine tesir etmez. Bazen kızarsınız o insana onun faydasına olur bazen kızarsınız o insan kapılarını kapatır size bir daha da sizinle bu noktada bağ kurmaz. Hı hı. Onun için Hudeybiye'de çok şey var ama özellikle burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhatabı tanıması ve muhataba göre söz söylemesiyle alakalı muhteşem bir tablo var. 5 tane şahıs geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama hepsiyle ayrı ayrı konuşuyor Efendimiz hepsini de tanıyor. Nereden tanıyorsun ya Resulallah? Hayran olmamak mümkün değil. Yani efendimizin bu noktadaki gerçekten çabası, gayreti ortaya koyduğu bu şey hemen öyle kestirip atamazsınız ya peygamber de onu Allah bildirdi falan. Hayır hayır öyle bir şey yok. Allah'ın bildirdikleri var ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi özel gayreti, elde ettiği tecrübeleri, insan tanıma noktasındaki gayret ve çabası da dikkatlerden kaçmaması gereken bir hakikat. İlk gelen şahıs bu değil İbnil Verqa. Kuza kabilesinden. Bakıyor ki efendimiz biri geliyor. Kimdir gelen diyor? Diyorlar ki bu değil. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Haza raculün akil. Bu akıllı bir adamdır. Aklı öncelleyen bir adama hissiyatla konuşulmaz. Çünkü hissiyatla konuştuğunda ters teper. Allah Resulü getiriyor. Bu değil gelip önünü oturuyor efendimizin öyle bir konuşuyor ki Efendimiz niye geldik buraya? ikna edecek şeyler söylüyor. Biz buraya sadece umre yapmaya geldik. Kureyş'i zaten yıpratmış savaşlar onlar önümüze çıkamaz. Şöyledir böyledir adama söylüyor söylüyor söylüyor bu değil o anlarda Müslüman değil sonradan Müslüman olacak öyle bir ikna oluyor ki ister misin diyor Muhammed gideyim senin için Kureyşlerle konuşayım Efendimiz tamam diyor gidiyor. Kureyşlerle konuşuyor, Kureyşler adama hakaret ediyorlar dinlemiyorlar adamı gönderiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hiraş İbni Ümeyye isimli birini elçi gönderiyor Kureyş'e. Kureyş o elçiye hakaret ediyor Peygamberimizin elçisine bineğini kesiyorlar zor canını kurtarıyor Hiraş. Hı hı. İş çıkmaza giriyor bu sefer Urve İbni Mesud Es-Sekafi gidip konuşayım mı Muhammed'le diyor tamam diyorlar geliyor Allah Resulü soruyor diyor ki kimdir gelen diyorlar ki Urve'dir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam gelsin diyor Urve bu işleri bilen birisidir biz onunla bir yol buluruz diyor. Hı hı. Urve geliyor uzunca bir şey var rivayet var orada Allah Resulü'ye konuşmalarında ama Urve bir şeye şahit oluyor mesela Araplarda bir gelenek karşıdaki insanın konuşurken sakalıyla ile oynarsınız onu yaptığında birisi eline sert bir şekilde vuruyor. Allah'ın sonunuysa kalınama elini uzatıyor. Aynen bu Araplarda ha. yakınlık göstergesidir yani bir daha elini uzatma diyor ama o vuranın gözü, yüzü gözü kapalı. Kim diyor bu? Diyorlar ki o tanımadın mı diyor efendimiz diyor gülerek o senin yeğenin diyor yeğeni. Muhire i̇bn Şube hmm. ama öyle bir iman değiştirmiş ki Urve bir şaşırıyor orada baya bir kızıyor da yeğenine hmm. neyse yine konuşmalara devam ediyor o anda şöyle bir sahabeye bakıyor Urve biraz kışkırtıcı bir söz söylüyor Muhammed diyor sen bunlara mı güveniyorsun ya? Bunlar sana ne yapacaklar yarın Kureyş bir saldırsın gelsin bunların her birisi bir tarafa dağılacak Onda, o anda yine yüzü gözü kapalı birisi bir söz söylüyor ki o söz acayip bir söz yani tam böyle Adanalıların söyleyeceği bir söz. Kapak <gülüyor> yani <gülüyor> Çok acayip bir söz, o sözü biz rivayet edemeyiz yani. O rivayet söz... edilmeyecek kadar Adana'nın <gülüyor> yerlisi demek ki dostlar artık. <gülüyor> sözü Ömer'in söylediğinizi zannedersiniz ama sözü Ebu Bekir <gülüyor> söylüyor Zaten Ebu görünmez bir Celal <gülüyor> damarı vardır o damar hilafette ortaya çıkıyor zaten şaşırıyor bu kim diyor Allah Resulü diyor ki o Ebu Bekir diyor eğer diyor cahiliye döneminde Ebu Bekir ile aramızda bazı şeyler olmasaydı ve onun iyilikleri olmasaydı ben biliyordum ona cevap vermeyi ama evet. o iyiliklerin hatırına söylemem diyor konuşmalar oluyor Allah Resulü yine Urve'yi ikna edecek şekilde bir şeyler söylüyor dönüyor Urve Kureş diyor ki ne oldu Urve başlıyor anlatmaya anlaşın diyor Muhammed'le yol açın ona. Vallahi ben onun adamlarını yanında öyle bir gördüm ki ben Kisra'yı bilirim, Kayseri bilirim, Habeşistan'ı bilirim gerçekten de bilir yani Ve öyle birisidir. Hiçbirinin adamlarına benzemiyor Muhammed'in adamları. Muhammed'in adamlarına canlar kurban olsun. Allah Resulü'nün etrafına dört dolanıyorlar. Vallahi her biri ölmeye Dünden razı Can ölüme atıyor. öldürmüş onlar evet. İkna etmeye çalışıyor Urve İbn Mesud ikna edemiyor hı. bu sefer bunun üzerine Mekke tarafı başka birini gönderiyor gönderdiği adam Mikras İbn Hafs Allah Rasulü soruyor diyor ki kimdir gelen diyorlar ki Mikrez İbn Hafs onu bile tanıyor Efendimiz diyor diyor ki Hazarajulun gadir o adam laf dinlemez bir adamdır hı hı. şimdi laf dinlemez bir adama ne yapacaksınız? Allah Resulü onu yapıyor geliyor Mikrez ne istiyorsun Muhammed diyor ben istediğimi büdeyle söyledim diyor sözü zayetmiyor bir daha anlatmaya gerek yok hı hı. ya adam anlamaz zaten anlayışı kıt birisi ve zor bir adam gerçekten sözü farklı bir biçimde anlayabilecek birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adamla konuşmayı israf görüyor ben söylediğimi büdeyle söyledim diyor sana söyleyeceğim bir şey yok adamı gönderiyor Aradan bir müddet geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i önce göndermek istiyor. Ömer'le de istişare ediyor. Ömer diyor ki ya Resulallah ben diyor bu adamlarla ne konuşacağım zaten bu adamları ben bulduğum yerde biliyorum hmm. yapacağımı. Hmm. Eğer sen beni dinlersen Osman'ı gönder. Osman akrabaları da olan birisidir. Halim senin birisidir bir yol bulur diyor. Efendimiz tamam diyor. Çağırıyor Osman'ı diyor ki git şöyle şöyle geliş amacımızı anlat hı hı. akrabalarını ikna et açsınlar yolu üç gün gelip kalacağız umremizi yapıp döneceğiz bizim başka bir isteğimiz yok diyor ona göre ikna et. Osman giderken sahabe arkasından şöyle bir cümle söylüyor. Ne mutlu Osman'a ki bizden önce Kabe ile buluşacak ha. ve Kabe'yi ziyaret edecek. Allah Resulü ne diyor orada biliyor musunuz? Eğer Osman benim tanıdığım Osmansa ben Kabe'yi görmeden Osman görmez. Gerçekten de böyle oluyor. Kaç gün kalmış Mekke'de insanlar akrabaları işte Ebu Süfyan amcasının oğlu o kadar yakın. Sen gel diyor, sen ziyaret et diyor, sana açık diyor. Resulullah ziyaret etmedin mi diyor. Kabe'nin avlusundayken bile başını kaldırıp bakmıyor Kabe'ye ki Resulullah'tan önce bakmayayım Nasıl diye. Aşk Ama bunu da konuşurken bir bilgiyi daha unutmayalım. Sahabenin muhacirleri 6 senedir Kabe'den mahrum. Ya e Osman, sen? ya Osman, ha. Osman Habeşistan'a gitti nübüvvetin 6. yılında Tabii. ve oradan geldi Medine'ye. Yani 6'ya 7 daha ekleyeceğiz Tabii. kaç yıl oluyor? 13. 13 yıl, 13 yıldır görmemiş Kabe'yi. Yani bu nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bunu gerçekten üzerinde biraz ciddi bir Ve içinde durmamız hakikaten lazım. Ben Hubeyye'yi kaçır, kaçırdım. Habeşistan Çünkü Habeşistan'dan kaçır. direkt tabi, tabi. oraya dönüyor. Tabi, gelmiyor oraya gelmiyor bir daha evet. Mekke'ye. Bu kadar bir özlem var ama Resulullah görmeden ben görmem diyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra haberini alınca bu işin e Osman diyor. Yani. Ben tanımaz mıyım Osman'ı diyor Allah ondan ebeden razı olsun. Osman'ı biraz engelliyorlar, bir yeni temsilci gönderiyorlar, gelen kim? Huleys İbni al -Game. Allah Resulü soruyor diyor ki kimdir gelen? Diyorlar ki Huleys'tir. Huleys diyor Allah'ın şeairine, sembollerine çok riayet eden bir adamdır. Onun için diyor siz kurbanlıklarınızı onun önüne doğru sürün ve hep bir ağızdan telbiye getirin diyor. Zaten o sizin o halinizden etkilenecek. Sahabe kurbanlıkları sürüyor. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk, Lebbeyk ale şerikele keb. Bunu duyunca Huleys ağlamaya başlıyor ve dönüp diyor ki ya Kureyş Allah'tan korkmuyor musunuz? Bu hacıları siz engelliyorsunuz. Adamla konuşmaya gerek yok zaten Allah Resulü meseleyi anladığı için zaten meseleyi farklı bir biçimde çözüyor. diyalog adabı öğretiyor, öğretiyor. Allah Resulü ya o ya. görüşmelerle tek görüşmede bitse biz bunları öğrenemeyeceğiz. Evet her birisinden her inanır birisinden inanır ki bir ki neler bir şey neler alacağız şimdi ve Osman radıyallahu gelişi gecikince bir haber yayılıyor ki Osman öldürüldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşa gelmedi ama Osman öldürüldü sözü duyunca kalkın diyor hepiniz biat edeceksiniz madem Osman kardeşiniz öldürüldü biz bu andan sonra Osman'ın kanının bedelini sormadan buradan dönmek yok diyor ve Semure ağacının altında biata davet ediyor o anda ilk biat eden bir delikanlı Sinan İbni Ebi Sinan koşuyor Allah Resulü'nün elini böyle zorla tutuyor eline koyuyor diyor ki ya Resulallah ilk biatı ben edeceğim Efendimiz soruyor diyor ki neye biat edeceksin bilmiyorum ya <gülüyor> <gülüyor> ama senin gönlünden geçen neyse ona ay senden Allah binlerce kez razı olsun sen ne dersen de sen diyorsun. ne dersin senin gönlünden ne geçerse o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra orada tek tek biat alıyor. İsmi neydi hocam o zaman? Sinan İbni Ebi Sinan, Sinan. çok iyi tanımayan birisi ama gerçekten evet. güzel tanınması gereken birisi radıyallahu anh Allah kendisine ebeden razı olsun. 1400 sahabi el tutacak ve birisi gelecek elini koyacak buraya biat edecek. Her birisi için neredeyse 2-3 dakika geçiyor. Efendimiz yoruluyor artık. Hazreti Ömer şöyle Allah Resulü'nün elinin altına destek veriyor ki Allah Resulü'nün eli biraz olsun rahatlasın. Bitiyor 1400 kişi tabi münafıklar kaytardı onlar yapmadılar hmm. bir sürü bahaneleri de var ki Allah zaten onları engelledi bir anlamda da 1400 kişinin bir büyük bir çoğunluğu biat ederken Hazreti Ömer'in eli de orada bir yerde oluyor Tabii yani değil o Orada şimdi... zaten orada evet. şimdi asıl en son ne diyor efendimiz biliyor musunuz şöyle elini uzatmış herkes bitirdikten sonra bu benim elim diyor bu da Osman'ın eli diyor ben Osman'ın yerine de biat ediyorum diyor hmm sahabenin birçokları şunu söyleyecekler Bekir kardeşim keşke diyecekler Osman'ın yerinde biz olsaydık Resulullah bizim adımıza biat etseydi hı hı. o biat bambaşka bir şey Allah Resulü size vekalet ediyor kefiliniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise artık ne ondan sonra sonra tabi Hazreti Osman sağ salim dönüp geliyor biraz alıkonduktan sonra en son süheyl geliyor Efendimiz soruyor, diyor gelen kimdir? Süheyl. Şimdi ne yapacak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Tefeül yapacak. Tefeül sünnet. Bunu kardeşlerimiz hiç akıllarından çıkarmasınlar. Ne demek bu? İyiye yormak, hayra yormak. Hı hı. Yani bir şeyi kötüye yoracağına iyiye yormak. Süheyl sehilden gelir yani kolaylık hı. demek. Gelen Süheyl ise işimiz kolay diyor. Ama ortada çok çok daha büyük bir şey var. O ney? Süheyl'i kime gönderir Mekke? Devletler arası anlaşmalara gönderir. Şimdi Süheyl'in gelmesi ne demek o? demek aslında. Aha, Seni tanıdım diyoruz. Medine'ye düne kadar ne diyordu? Bizim içimizden çıkmış çapulcu diyemez artık. Bitti. Sen onu tanıdın ve devletin en önemli diplomatik temsilcisini gönderdi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ayağına bir anlaşma yapıyorsun. Aslında o anlaşmada artık ne konuşulacaksa konuşulsun. Evet. Müslümanlar kazandı. Bu bir diplomatik bir zafer olarak. Zafer felaket. o evet. ve o zaferi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet. çok iyi okuyor. Seelse işimiz kolay diyor ve Efendimiz biraz seviniyor Süheyl'in gelişine. Süheyl gelir, geliyor, konuşuyorlar. Anlaşma maddeleriyle anlaşıyorlar. 11 tane madde var. Hepsini tek tek burada söylemeye gerek yok ama önemli olan bazılarını söyleyeceğiz. Şimdi anlaşmanın katibi, şahitler, şunlar bunlar hepsi belirleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katiplerden birisi Ali radıyallahu anh'tır. Yaz Ali diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İlk itiraz geliyor. Süheyl diyor ki hayır diyor bizim bildiğimiz şeyleri yazacaksın Muhammed. Biz Rahman nedir bilmeyiz. Mekke'nin Rahman ismiyle de inanılmaz bir problemi var. Hı hı. Niye Allah'ın Rahman ismiyle bir problem olur bir insanın? Çok merhamet eden, çok müdahale eder ya hayata. Ha. Böyle bir Allah istemiyorlar. Onun için onlar için Rahman Yemen'deki Yemenlilerin işte tanrısının adı. Oradaki bilmeler de var örnekleri. Var örnekleri <gülüyor> çok hem de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ali sil Süheyl'in dediği gibi yaz. Evet. Ne yazacak Süheyl? Bismike Allahümme. Peki böyle yazılmasına bir mahsur var mı? Yok. Allah adına demek. Ama eğer Süheyl Bismikellat deseydi, Uzza deseydi, Menat deseydi, Hubel deseydi o anlaşma yoktu. Çünkü bunu iyi bilelim. Evet. Akide'den taviz yok. Akideden taviz verdiği zaman Müslüman işi baştan kaybetmiştir. Onu zaten bal gibi biliyordur. Evet, onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun için orada verdiği taviz maviz değil. Şimdi göreceğiz ne hı hı. olduğunu da ama diyelim ki o bile maslahaten yapılmış bir şeyse asla akideye zarar veren bir şey değil. Bunu iyice bir kere hı hı. zihinlerimizde tutalım. Şimdi ikinci cümle geliyor. Yaz ey Ali. Muhammedun Resulullah ile... Hocam bir şey söylemeyeyim mi? Buyur. O maslahaten yapılmış olsaydı bile asla akideye zarar veren bir şey değil dediniz. Akideye evet. zarar veren bir şey bu aslında değil mi hocam? Tabi tabi <gülüyor> ben öyle, öyle mi Hakkı dedim? Ha, hocam. Yok evet. düzeltelim, düzeltelim onu canım. kayda doğru gitsin. Aynen akideye zarar vermemesi evet. gerekir. Evet, Verirse öyle. eğer yazılmaz. Aynen, yani. hocam. Şimdi iyi düzeltin böyle şeyleri. Şimdi ikinci cümle yazılıyor. Ne yazılıyor? Muhammedun Resulullah ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Süheyl itiraz ediyor <gülüyor> Muhammed diyor biz senin zaten Resulullah olduğunu kabul etseydik bunları bu kadar yaşamazdık seninle savaştık şu oldu mu hı hı. öyle yazmayacaksın. Ne yazacaksın? Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır yaz. Hemen yazmış Hazreti hı hı. Ali tamam diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sil diyor Ali onun dediği gibi yaz. Vallahi ben silmem diyor Ali. Vallahi dediği için o zaman diyor bana göster ben sileyim diyor. Ali gösteriyor göstermiyor. Bir şekilde efendimiz fark ediyor onu ve siliyor. Orada bazı farklı rivayetler var. Hı hı. Buradan çok fazla arkadaşlar zihinlerini yormasınlar. Efendimiz okuma yazma biliyor muydu? işte hı hı. bilmiyor muydu? Onlar meseleye odaklanalım. O, almamız gereken alanı. O işin alalım. ayrı bir boyutu. He. O yeri geldiğinde onlara ayrıca değiniriz. Bu sayfa olduğunda çıldırmış Hazreti Ömer ah diyor ah böyle bir inliyor ben diyor Bedir'de gittim Resulullah'a bu adam esirlerin içindeydi Süheyl için diyor buna Hatibul Kureyş diyorlar Kureyş'in hatibi Bedir'den önce inanılmaz hı -hı, derecede hı -hı. konuşmalar yapmış kızdırmış Müslümanları esirler içerisinde gördüğüm zaman bunu dedim ki olan Kureyş'in şey hatibi ben şimdi gidiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izin alıp gelip senin ön dişlerini sökeceğim bir daha Müslümanların aleyhine konuşamazsın gittim Resulullah'a dedim ki ya Resulallah gördün değil mi Süheyl'in biraz önce yaptığı konuşmaları Süheyl e esirler arasında ya bana izin ver de şunun dişlerini bir sökeyim bir daha Müslümanların aleyhine konuşmasın Efendimiz hayır dedi Hı. ben işkence yapmak ya da yaptırılmak için gönderilmedim ben böyle deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o cevabı verince üzüldüm. Dönüp gelirken Allah Resulü bana dedi ki ey Ömer sabret gün gelecek Süheyl'in yaptığı şeyden sen memnun olacaksın. Hmm. Ya Süheyl gelmiş karşımıza Muhammedun Resulullah ismine tahammül etmiyor. Ah ya Resulallah keşke o gün bana bir izin verseydin de ben onun dişlerini sökseydim. Peki ne olacak? Şimdi buradan bir iki sene sonrasına gidelim. Veda haccı sırasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tıraş oluyor Kesilen saç tellerinden böyle isteyen sahabelere veriyor. Bir miktarda veriyor birisine alıyor o birisi yaşlı da bizzat çekiliyor kenara. O gözyaşlarını akıtıyor o tellerin üzerine. Enes merak ediyor diyor kim bu adam ya bu kadar aşkla Allah Resulüne karşı sevgisi var bir muhacire sordum dedim kim dediler ki ya tanımadım menes o Süheyl'dir ya Hudeybiye'de Muhammedun Resulullah yazmayan adam şimdi Resulullah'a bu kadar aşık mı olmuş insan böyle değişiyor İslam insanı böyle değiştiriyor ve evet. dönüştürüyor. Asıl mesele ne olacak biliyor musunuz? Hocam? Bir yıl sonra Allah Resulü'nün vefatından yani veda hacından bir yıl sonra Hazreti Ebubekir hilafete geçince Mekkelilerde de bir hareketlenme oluyor biat etmeme noktasında Süheyl kılıcını çekiyor Kabe'nin avlusunda ey Mekkeliler diyor siz İslam'a en son girenler oldunuz şimdi ilk halifeye biat etmeyip ilk çıkanlar olmayın. Vallahi sizden biriniz Ebu Bekir'e biat etmezse önce beni görür karşısında diyor ve olayları yatıştırıyor. O zaman Ebu Ömer anlıyor ki Allah Resulü'nün hmm. verdiği müjde bu. Ama o gün orada Muhammed'in Resulullah ismini yazmaya tahammül etmiyor Süheyl İbn Amr. Allah Resulü onun dediği gibi Siliyor. yazdırıyor ve yazdırıyor. Hmm. Şimdi anlaşma maddeleri geliyor. Birinci madde ney? 10 yıl boyunca taraflar arasında çatışma olmayacak, sahabede bir öfke oluyor ya niye çatışmayalım? Kureyş'in en zayıf olduğu bir nokta ama orada Allah Resulü bambaşka bir şey için imza atıyor. Şimdi bir rolleri değiştirelim hı hı. ben size kısa kısa birkaç tane soru sorayım. Siz diyelim ki birine İslam anlatmak isteseniz, İslami davet tebliğ yapmak isteseniz, küsülü olduğunuz birine yapabilir Asla. misiniz? Küstürdüğünüz birine yapabilir Asla. misiniz? Kızdırdığınız birine yapabilir Hayır. misiniz? Sizi kızdıran birine yapabilir misiniz? Hayır. Kaybettiğiniz yani sinirden silip attığınız birine yapabilir misiniz? Nedir o zaman? Diyalog kapısı açık. Evet. Es-sulhu khayrun barış her zaman hayırlıdır ve her barış ortamından Müslümanlar kar etmiştir. Onun için Müslümanlar barışın temsilcileri olmalı savaş en son en son çaredir. Varsa o noktada öncesindeki bütün alternatifler onlar en sonuna kadar tüketilir sonra o iş gelirse yapılır hı hı. budur işte. Allah Rasulün onun için 10 on yıl barış ortamı olması ne demek? Müslümanlar için düğün bayram aslında bu hı hı. ve Müslümanlar görecekler zaten bunun faydasını. İkinci madde Müslümanlar bu yıl umre yapmayacaklar, dönecekler, gelecek yıl aynı tarihte gelecekler. Üç gün boyunca Mekkeliler onlara o imkanı verecek. Sadece yanlarında birer kılıç olmak üzere gelip rahat cumrelerini yapacaklar. Bu Müslümanların zoruna gidiyor niye bu sene değil diye. Anlaşma devam ediyor. Kabilelerden isteyen istediğiyle ittifak kurabilecek. Beni Bekir Mekkelilerle Huzalılar Medine'lilerle ittifak kurabilecek en ağır madde ne oluyor biliyor musunuz orada? Mekke tarafından biri kaçıp gelip Medine'ye sığınsa Medine onu iade edecek. Medine'den birisi kaçıp Mekke'ye sığınsa Mekke onu iade etmeyecek. Görünürde şartlar eşit değil evet. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor, tamam diyor. Söylenen bu maddelerin hepsine ve vesselam efendimiz itiraz etmiyor. Netice itibariyle anlaşma maddeleri yazılıyor. Tam imzalanacağı anda ellerinde ayaklarında zincir olan Süheyl'in oğlu Müslüman Ebu Cendel ve vesselam Efendimizin önüne kendini atıyor. Ya Rasulallah kurtar diyor beni, kurtar diyor bunlar beni mahvettiler günlerdir bana işkence ettiler. Babam burada fırsatını buldum kaçtım ellerinden geldim sana sığındım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir bakıyor anlaşma yazmışlar. Dönüp Süheyl'e diyor ki Süheyl diyor bak imzalamadık daha sadece bu istisna olsun suhil hayır diyor zaten ben diyor oğlum bu ben nasıl ben bunu sana bırakacağım eğer diyor vermezsen onun anlaşma yok diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Cendel'e dönüp diyor ki Ebu Cendel git sabret Allah sana bir çıkış yolu gösterecek ne zor bir hadise ya, öyle nasıl bir zor bir ki ya. öyle bir zor ki o anda sahabe hıçkırıklar içerisinde Allah ağlıyor Süheyl'e veriyor Süheyl'in elinde böyle dikenli bir sopa var o sopayla vurdukça Ebu Cendel'e Müslümanlar sanki o sopa kendilerine vurulmuş gibi o noktada büyük bir imtihan yaşıyorlar. Ve Hazreti Ömer dayanamıyor şöyle kılıcını gösterecekmiş şekilde biraz da çekmiş kabzasından Ebu Cendel'in yanına gidiyor Ebu Cendel diyor ya diyor müşrikler necistir diyor ben senin yerinde olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım açıkça da söyleyemiyor ki al kılıcı öldür babanı. Yani söylediği evet. o Ebu Cendel dön Hazreti Ömer'e diyor ki sen niye yapmıyorsun Resulullah bırakmıyor diyor. Bana da Resulullah bırakmıyor. Evet. Allah Resulü bana dedi ki git sabret Allah sana bir çıkış yolu gösterecek. Çıkış yolunun ne olduğunu şimdi göreceğiz. Bir İnanılmaz bir şey bu yani o andaki o tabloda sahabe büyük bir imtihan veriyor gerçekten çok büyük bir imtihan veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o imtihanın en ağırını yaşıyor ama bir devlet başkanı olarak bir lider olarak bir peygamber olarak Hudeybiye'de ve selam efendimizin kameti inanılmaz bir kamet. Şimdi anlaşma imzalanıyor Süheyl alıp gidiyor Ebu Cendel'i. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor sahabeye diyor ki kesin kurbanlarınız hiç kimse de hareket yok niye hareket yok sebep şu ya Resulullah rüya gördü ve bize dedi ki gidip, gidip umre yapacağız peygamberin rüyası vahidir. niye biz döneceğiz belki son anda bir şey olacak Efendimiz ikinci kez söylüyor kalkın diyor kesin kurbanları sahabe yine kalkmıyor hep bir umut var son anda bir şey olur mu acaba üçüncü kez de Efendimiz diyor kalkın kesin diyor Yine hareket olmayınca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir üzülüyor. Öyle bir üzülüyor ki o üzüntüyle çadıra giriyor. Çadırda Ümmü Selem anamız. O gün anamız Resulullah'a refakat ediyor. Şimdi burada hanımlarımızı çok kızdırmadan bir şeye dikkat çekmek lazım. Hanımlar genelde kocalarının, Arkadaşlarını biraz kıskanırlar. Çünkü kocalar biraz onlara zaman ayırınca evet. ister istemez böyle içten içe bir şey oluşur. Ve bir şey yaşarsa koca arkadaşlarıyla hanım bize fırsat doğdu diye tabii sevinir. Tabii. Ve o anda işte ben demiştim zaten işte iyi oldu sen bizim zamanımızdan aldın oraya verdin. İşte zaten onlar böyle şöyle bir sürü şey geliyor. Şimdi de Ümmü Seleme anamızı görüyoruz. Dirayet kahramanı. Allah Resulü içeriye giriyor. Ya diyor bunlar beni dinlemiyor. Anamız diyor ki kurban olduğumuz. Ya Allah Vallahi onlar sana itaatsizlikten dolayı bunu yapmıyorlar. Halen içlerinde umut var ki son anda bir şey olur mu diye. Sen çık. Hiç kimseye bir şey söyleme. Kurbanını kes. Göreceksin ashabını. Seni takip ederken bulardı. Allah Rasulüne yol gösteriyor bir hanım ve Efendimiz onun dediğini yapıyor çıkıyor dışarıya yatırıyor kurbanını kesiyor bir anda sahabe birbiriyle yarışıyor demek ki tamam iş bitti kurbanlıklar kesilecek bu noktada aleyhissalatü vesselam Efendimiz de fiilen onu gördükleri anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellemin arkasından yapılan şey bu kesiliyor kurbanlıklar tamam artık bir müddet daha orada kalınca yola revan olup gelecekler ama Ömer teskin olmuyor Geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Rasulallah, sen Allah'ın peygamberisin değil mi? Resulullah'sın. Evet diyor. Bizler aziz onlar zelil değil mi? Evet diyor Efendimiz. Biz ölünce cennete onlar ölünce cehenneme gidiyor değil mi? Evet diyor. Peki niye kabul ettik biz bu anlaşmayı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer diyor ben Resulullah'ım Allah ne dese o. Tamam dedi Ömer çıktı gitti. Gitti Ebubekir'e aynı şeyleri Ebubekir'e söylüyor. Ebu Bekir diyor ki Ömer kendine gel o Resulullah'tır. Ömer'deki o şey din gayretidir, hamiyettir evet. onun adı. Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah'a gidiyor bu sefer. Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah bir sarsıyor Hazreti Ömer'i iyi bir sarsıyor. Evet. Ömer radıyallahu anh kendine geliyor yaptığını yanlış olduğunu fark ediyor ve zaten söylüyor bir ömür boyu Hudeybiye'de o yaptığımın cezasının faturasını kendime ödettim diyor Allah Allah. onu hiç unutmadım diyor. Şimdi yola revan olmuş geliyorlar, Allah Resulü'nün yanına gidiyor böyle bir sohbet ortamı oluşturmak için Ya Resulallah diyor bir şey soruyor Efendimiz hiç cevap vermiyor. Aradan bir müddet geçiyor bir daha, bir müddet geçiyor bir daha, bu sefer Hazreti Ömer'in dünyası yıkılıyor. Çıkıp gidiyor en öne vallahi diyor Ömer öyle bir şey yaptın ki şimdi ayetler inecek ve ayetler senin aleyhine olacak. Anan seni kaybetsin, anan senin için ağlasın diyor. Sen ne yaptın? Ocağını batırdın diyor. Resulullah'a gözükmemek için kafilenin en başına gitmiş. Yolun bir yerinde Fetih Suresi nazil oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana Ömer'i çağırın diyor. Ömer'i çağırın diyince Ömer radıyallahu kendisi diyor. Korka korka gidiyorum. Acaba Allah benden neyle bahsedecek, neler söyleyecek? ve vesselam Efendimiz başladı Fetih suresini okumaya okudu okudu büyük bir tebessümle ben ayetler bittikten sonra dedim ki ya Resulallah bu bir fetih mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet fetih bu bir fetih hem de sıradan bir fetih değil. Hudeybiye nedir diye sorulursa bize çok şey söyleriz de üç şeyi söylemek durumundayız Bekir kardeşim. Taviz değil takviye bunu iyi bilelim. Hı hı. Zillet değil izzet bunu da iyi bilelim. Fetih değil sadece ne diyor Kur'an? Fethi mubin açık bir fetih. O fethül mübin neresi? Hangi fethi? Hayber'in fethi mi? Mekke'nin fethi mi? Bunu tartışmış bizim ulema evet. müfessirlerimiz tartışmış. İnanın ki ne Hayber'in ne Mekke'nindir. O feti, fethül mübin Hudeybiye'dir. Neden? Fetih nedir? Açmaktır. Peki Hudeybiye ne açtı? Hudeybiye gönülleri açtı. Toprak fetinden önce yüreklerin fethi, gönüllerin fethi başladı. Bakın öyle bir şey söyleyeceğiz ki şimdi hepimiz inanın ki sarsılacağız. Hudeybiye ne zaman oldu? Hicretin 6. yılı. Yani nübüvvetin kaçıncı yılı? 19. yılı. 19 yıla kadar olan Müslümanların sayısı en iyi hesaplamalara göre en iyi hesaplamalara göre 10.000 civarı o güne kadar sonra farklı bir noktaya gelecek. 19. yıldan Mekke'nin fethine kadar o 2 yıl 21. yıla kadar olan Müslümanların sayısı ne kadar? 10 katı 100.000 civarı ve bu rakamlar takribi rakamlar yani o güne kadar elde edilen insan kazanımı ne kadarsa Mekke fetine kadar olan süreçte bu 10 katına çıktı. Ordu sayısından bile biliyoruz ki Oradan zaten müslümanlar ordunun içinde değil. Aynen, değil değil zaten aynen yani. öyle yani. 100 bin civarında bir ordu ile giriliyor Mekke'ye Yani Mekke'nin en evet. son Mekke fetine girerken 10.000 bin civarı giriliyor. Ha. Veda haccına Veda gelince giderken, Allah Resulü doğru. sallallahu aleyhi ve sellem 100 bin doğru. ve 100 aşkın evet. yani. Dolayısıyla oradaki o kazanımı anladığımız zaman evet. niye Hudeybi'ye apaçık fetih o zaman anlarız. Hmm. Eğer gönüller fethedilmedikten ve edilmesi toprakları fethetsen ne yazar? Yani asl olan İslamdaki feti yüreklerin fetidir. Yüreklerin önce fethedilmesi lazım. Ve o kazanılan insanların içerisinde kimler var? E kimler yok ki? O kazanılan insanların içerisinde halit var. Osman bin Talha var, Abdullah ibni Ebu Ümeyye var, Süheyl ibni Amr var, Amr ibni As var, Ebu Sufyan var, var var var var o adını andığımız ya da anmadığımız nice düne kadar İslam'a karşı düşman olanların nicelerinin gönülleri Hudeybiye ile İslam'a açıldı. Hudeybiye bu noktada bir zafer, bir başarı, bir fetih oldu. Bunu anlamadığımız zaman eğer biz bunu anlamadan beselleri değerlendirirsek işte Allah Resulü'nün açtığı o nebevi ufku fark edemeyiz. Şimdi burada iki madde var çok önemli. Zamanda geçiyor ama ne yapalım. Meseleyi toparlayacağız. Ne oldu Ebu Cendel'e? Ebu Cendel'den sonra biri kaç, birisi daha kaçtı geldi Medine'ye. Birisi kurtarmış Medine'liler elinden adı Ebu Basir geldi Allah Resulünün ayaklarını attı kendisini. Ya Resulallah dedi kurtuldum diyor Mekke'lerden kaçtım geldim. Hemen arkasından Mekkeliler de geliyor. İki kişi Ebu Basir'i tekrardan geri götürmek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Basir'e diyor ki Ebu Basir anlaşma var. Geldin ama benim yapabileceğim bir şey yok ben seni onlara iade etmek zorundayım. Aynen o Ebu Cendel'de yaşandığı gibi tablo yaşanıyor Medine'de Mescid-i Nebevi'de gözyaşları içerisinde Efendimiz diyor ki sabredin yapacak bir şey yok gönderiyor. Gidiyorlar dönüş yolunda Ebu Basir iki kişi var kendisini götürmek için gelen. Birisinin kılıcına bir göz atıyor bakıyor ki kılıç muhteşem bir kılıç adamı biraz şişiriyor işte sen şöyle kahramansın şöyle iyisin zaten kılıcın da şöyle güzel falan ya hele şu kılıcı ver ben bir göreyim falan filan diyor adam kılıcı uzatıyor kılıcı alınca onun bir tanesini öldürüyor o diğeri kaçıp geliyor Medine'ye Ebu Basir de onun arkasından Medine'ye geliyor adam diyor ki peygamberimize şikayet ediyor ben diyor ben ne yapayım siz aldınız benden gittiniz ne yapıyorsanız yapın diyor Ebu Basir de çıkıyor istenilen denilen bir bölge var oraya gidiyor. Orası Müslümanların sığındıkları bir yer oluyor. Ebu Cendel de oraya gidiyor ve bir müddet sonra Mekke'den kaçıp gidip oraya sığınanların sayısı 70 kişiye varıyor. Hmm. Ve orada bir gerilla savaşı başlatıyorlar. Mekke'nin işte kervanlarını vuruyorlar. Aradan bir sene ya da iki sene geçiyor Ebu Sufyan geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ya, ya Muhammed diyor, akrabalık aşkına şu adamları geri çağır. Biz anlaşma maddesinden vazgeçtik. Hmm. Ne olur onları yanına çağır diyor. Çünkü onlar bize bu noktada çok ızdırap vermeye çalıştılar. Peki bu süreç içerisinde Medine'den Mekke'ye giden var mı? Yok. Allah Resulü biliyor zaten o anlaşmada onu yazdı ama hangi Müslüman kalkar gider böyle Tabii. bir durum yok ama oradan gelen var. Ali vesselam ve efendimiz bir mektup yazıyor Ebu Basir'e hitaben diyor ki mektubum sana ulaştığında topla adamlarını gel. Mektup gidiyor. Ebu Basir ölüm döşeğinde. Ali serrat ve selam efendimizin mektubunu okuyor. O mektubu gözlerine süre süre süre vefat ediyor Ebu Basir. Kavuşamıyor. Kavuşamıyor. Ve sahabe onu oraya defnediyor. Unutulmasın diye de kabri orada küçük bir mescit oluşturuyorlar o diğer geri kalan insanlar çıkıp geliyor. Ebu Cendel'in Medine'ye gelmesinin o anlarını Ömer'i izlemek gerekiyor. Ya Resulallah yine haklı çıktın, <gülüyor> yine haklı çıktın diyor. Her şeyinde isabet kaydedersin, bu işinde de isabet kaydediyorsun. O anlarda iki tane hanım geliyor Mekke'den. Bakın Efendimizin stratejisini ve aklını görüyoruz burada. İki hanım kim bunlar? Ümmü Gülsüm Binti Utbe, Ukbe affedersiniz Ukbe İbni Ebi Muayt'ın kızı Mekke'nin en tanınmış ailelerinin birinin kızı, diğeri de yine çok önemli bir isim Erva Binti Kureys. İkisi de Müslüman zaten Müslümanlıklarından dolayı gelmişler. Mekke o kadınları da geri getirmeye geliyor. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gösterin bakayım anlaşmada kadınlar için bir madde var mı? Allah Resulü fark ediyor onu ve yazdırtmıyor oraya ama Mekke gözden kaçırıyor onu hmm. ve Efendimiz iş fayda sağlayacağı ana kadar o sırrı ifşa etmiyor. Onu gördü, onu tuttu olur ki bir kadın gelirse eğer ben derim ki hani kadın, kadın yok ve onları iade etmiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra zaten Mekke anlaşmaya sadakat göstermiyor anlaşmada 10 yıl devam etmiyor. Nereyi bozuyorlar on, ilk Mekke'ler yıl. orada? Ilk Beni kırdıkları... Bekir, o ittifak ettikleri aile ha. Huza kabilesine saldırıyor. Ha. Normalde o saldırıya karşı Mekke tarafı önlem alması gerekiyor Doğru. çünkü Huza saldırsaydı eğer, suçlusu kim olurdu? Hı. İttifak ettiği Medine olurdu. Bu noktada önlem almadıkları için suçlu taraf kim? Mekke zaten Ebu Sufyan da geliyor işte bu istisna olsun falan filan sen Ebu Cendel'i istisna tutmadın ya, bunu istisna şeylerle. tutmak öyle kolay mı? ve Selam Efendimiz hayır diyor. Bu noktada yapılacak bir şey yok diyor ve Hudeybiye'nin o avantajlı ortamını Müslümanlar için çok ciddi bir biçimde kullanıyor. Şimdi ve Selam Efendimiz barış ortamı sağlanıyor ya Bekir kardeşim evet. normalde rahata erişmesi lazım. Mekke gibi bir şeyi işte durdu, anlaşmayla durdu. durdurdu. Biraz rahat et ya, ya Resulallah ya biraz rahat et. Hayır. Müslümanın rahat meselesi en büyük imtihanı. Rehavete eğer kapılırsanız düşmana kendinizi azık haline getirirsiniz. Bir dakika durmuyor sallallahu aleyhi ve sellem. ve hemen Hayber'e yöneliyor ki yarın göreceğiz evet. ve o anları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ve davet adına inanılmaz derecede güzel bir biçimde kullanıyor nasıl kullandığını şimdi söyledik hmm. Hudeybiye bir zafere fetihler üstü bir fethiye dönüşüyor binlerce insanın imanına vesile olacak bir zamana bir zemine dönüşmüş oluyor. Elhamdülillah evet. ve güzel peki az önce hocam söyledi Hayber yarınki konumuz ihanet merkezi olmuş durumda artık evet. madem Mekke ile de geçici bir anlaşma sağlandı hani o zamanı konforlu geçirmek değil o zaman ihanet merkezine dönüşmüş Hayber'e artık bir operasyon yapma, bir hareket yapma zamanı. Yarın bunu anlamaya çalışacağız. Ayrıca yarın Ümmü Habibe ve Hazreti Safiye annelerimizin gelişini de konuşacağız Allah nasip ederse. Ve kaza umresi konuşacağız inşallah. Bugünkünün kazası. Bugünkünün yani. kazası yapılacak evet. yarın inşallah. Aktarmak istediğiniz bir şey var mı hocam? Allah kabul etsin Resimleri inşallah. Resimleri gösterdik Allah. mi hepsini dostlar? Gösterdik, gösterdik. Gösterdik. Peki. Allah razı olsun hocam. Allah kabul Teşekkür etsin, ederim. geceleri mübarek olsun kardeşlerimizin Allah razı olsun. heyecanları daim Amin. olsun. Ramazan'ın sonuna kadar en güzel bir biçimde götürme noktasına kardeşlerimiz birbirlerine yardımcı olsunlar. Aa, i̇nşallah. Dostlar Kadir Gecesi ile alakalı duyuru yinelemek istiyorum. Bekirdevel.com sayfamızda hat, hatmi şerifleri okuduğunuz fetih surelerini arkadaşlar şu an ekrana yansıtıyorlar. Oraya nasıl aktaracağınızı daha önceden bahsetmiştik inşallah. Oraya hatimlerinizi yazarsanız inşallah Kadir Gecesi'nde hocamız yapacağımız o günkü özel programda hepsinin duasını yapacak. Allah nasip ederse. ilginiz alakanızı bekliyoruz. Bu arada videoya like atmayı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet ol.